I shall wake the warrior. Ah ah. Say, see me. Kafanı kaldırıp önüne bak Kovala kovala gözüme çarp Çevirdim her ölüme çarp Çar çar çirkin bir masalın içinde kaldık ve senaryo zayıf Senaryo zayıf Ritmi ver bana da bir anda bakarsın fena moddayım Fena moddayım üzerine geliyorsa sakin kal Üzerime akıyordu bariz kan Yine de benimle bir mazin var Far far tarih yaz İstersen eline kalemi alıp Kalemi alıp Yakında başlıyor meşale ucunda ateşi yok. hey, hey. Aklımı parçalar hayat, çocukça konuşmayı bırak Yalandıracak yine zaman, tamamladım aklımı tamam Haramla mı başladı talan, zamanla akıllanan adam Oyunları geç bize katıl, akan yakalanmalı para Bakan bakamaz mı ki bakan, çakal kaçamaz bu da tamam Korkularım bize keyif, işin düşüyor yine iyi Geçim geçiyor yine kinim, seçim geliyor yine beyim Üstüne değin, değil, beğeniyi seçin hadi Londoradan bir rapçiyim ve be. ben eski değilim ve de yeni de değilim Hiç yerimde değilim ve de sonunda de Bak uykusuz gecelerimi Rodi biliyor Yine biri, biri beni deniyor Türkçe rap yeni biri geliyor This is the paper, this is the pencil İngilizce rapinize namına koyayım Londra dedik ama vatanıma ses ver Yeraltı yerim hadi bana da bir yol ver Kapılar kapandı suratıma Aynı kapının anahtarı da lugatıma Verileri bilinir duyulur Delidir, gelindir Rap'in adına sevilir Delidir yeridir yeni biri gibidir Ama yazdıklarını da yaşayan biridir Depremden önce kalırız sakin Sen konuşma çar gelsin bir abim Masakam monsa yırtıcı atim Hesapta yokken patladı partim Götünüz varsa gel bizi durdur İki seçenek var kan ya da sudur Yeraltı yandı olaylar budur Sokak elimde rapçi sen budur Para yatırdım zara Bir beş beş çabuk koş ara Masaka geldi kırıktır kafa Gayrı meşru malımız baba Burada sokaklar kara karlar yağ Sıkıştı dara, bak yok hepsini tara Kupa kızına vurun, bacak kızını kozal Moral insanın fırça darbesinden bozal 95 fuar basma ne İzmir lozan. Yener çivik sokak kafası yeni sil lozan. Sokak gece bozak gibi de kaynar Toplar tüm bozukları gidip lohta oynar Aralar çökmadan önce balla gözünü bozul Kusma diga bana ser Bu tayfa duvar gibi çarptı canını Ver asfaltta kalını ser Ham City game ova olursa def tank gibi değin ona Muruk bildiğin gibi değil bura Bize kimse ıslık çalamaz hırs yapamaz Sırpın araba hızlanamaz Fulla kafanı def sıkar kalamaz Sevenim çok kıskalar az egoları, bir kenara bırak Yoksa kralım boynunu diga oyununu bozar Ama o zaman anlarsın bu adamlar kim? Ham City Berlin benzin dökerem ateşe yansın Yeryüzüne fark eder moruk bizi iyi tar Hedef kanmaz hesap sorar hesap keser Burası crotch dediğimde terk Gözlerde nefret dilimde sert ben söylemiştim geleceğiz elbet Fokusla biz kekleri terler Evet tam bura burası kurbe Cennem ve Sokakta derdet et nasıl bir dehşet Ne yap ne pisli pisliği derper. Sen hiçbir zaman sen değildin Bugün de hiçbir bok değilsin Her fırsatta direkt eğdin Nefsine karşı boyun eğdin Durup dura olur bura Vurup vuran seni ölüm tura Boğa boğa boğazını boğar seni bir bardak suda Oh check bitch bu deadline Kafa kon, roll, kont, AI Ne acıma ne af ne bu Ambushido gibi yapacağım seni keyvon save what, Say, what? Seni, hey mall, benden bile aşağılıksın amcık sulanma bana sana koymam Sen oyna, gel birden dile ama senin aklını sürmem sike hani kant ol, ol. rap yaparken akıl almam düşünürsen bile sürrealizmin dibini buldum üflerken eriştiğim için en yüksek yere İstediğin ne yazmamı kendi düşüşler bile Ha ha Ver ben de onu büyütmek benim mesleğim Morug Rap Game benim ekmeğim Yeteneğimi yazık etmeyin Yollayın dumanı çek çek Bak girsin karına trek trek Yerittim kiloları tek tek Yine geldim yine gek gek Uyudum comeback besteyle Gelsin paralar desteğiyle Yine coştur bir desteğiyle büyük gireceğim besleyin Koşlanmayacağını sezmeyin İki laf kaldı kesmeyin En büyük benim morug bestim. I shall wake the warrior.